951. konu, Enes'in sözleri, Hazreti Peygamber lütuf yönünden insanların en cömerdiydi, Allah'a yemin ederim ki o, soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, köle, kadın, veya bir çocuk kendisine su getirdiğinde onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı, kim kendisine bir sual sorsa, ona kulak verir ve kimse ayrılıp dönmedikçe dönmezdi, Elini sıkmak isteyen, ister büyük, ister küçük olsun onun elini sıkar, o elini çekmeden de çekmezdi.